İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün de sizlerle İzmir Ekonomi Üniversitesi stüdyolarından Bir Kadının Sesi programıyla daha birlikteyiz. Ben Itır Bağdadi ve bugünkü konuğum biraz daha e, dedik ki adaylardan uzaklaşalım. Akademik bir bakış açısıyla kadın adaylarımızı değerlendirelim. Geçmiş seçimlerde neler olmuş kadın adayların önündeki engeller. O yüzden de sevgili arkadaşım e, yardımcı doçent doktor Defne Bürgün İzmir Üniversitesi'nden bugün konuğumuz. Hoş geldin Defne. Hoş bulduk Itır'cığım. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Valla e, seve seve çünkü sizin İzmir Üniversitesi'nde şimdi çıkaracağınız bir kitap var. Kadın adaylarla, daha doğrusu kadın milletvekilleriyle ilgili. Evet. E, ve bence İzmir için önemli bir çalışma. E, İzmir'i bir konuşalım istedim. İzmir'deki kadın e, milletvekillerinin siyasete girmek isteyen kadınların önlerindeki engeller ve sonra da seçildikten sonra bu kadınlarla ne oluyor? Bu kadınların önlerindeki engeller, problemler devam ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ve açıkçası bana dün gece göndermiştin kaç kadınınla e, röportaj yaptığınızı. Biraz şaşırdım. Çok az kadın var. Evet. Maalesef. E, kadınlar siyaset temsilinde hala çok arka sıradalar Türkiye'de. Bu e, tabii e, Türkiye dünyada genel anlamda kadının siyasete katılımında çok arka sıralarda yer alıyor. O açıdan biz de İzmir Üniversitesi olarak hem İzmir adına hem kadın adına Cumhuriyet'ten günümüze İzmirli Kadın Siyasetçiler başlıklı bir kitap çalışmasına başladık. E, kitabın yazarlarından biri benim. Diğeri e, Kadın Araştırma Merkez Müdürümüz Yardımcı Doçent Doktor Nazife Aydınoğlu hocam ve editörlüğünü de e, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Gülnur Erciyes hocamız yapacak. Bu e, şu anda görüşmelerin üçte ikisini tamamladık diyebilirim. Ağustos ayı sonu gibi kitabımızı çıkarmayı düşünüyoruz. ve Bu kitapta sadece İzmirli milletvekilleri değil aynı zamanda belediye başkanlarıyla da görüşmeler yaptık. Yani bizim için önemli olan seçilmiş olmaktı. Halk evet. tarafından seçilmiş olmak. Tabii hayatta olmayan milletvekillerimiz var. Onların biyografilerine yer vermeyi düşünüyoruz. Onların sayısı toplam 5. Ee, diğerleriyle e, yüz yüze görüşme şeklinde mülakat uyguladık. E, bazı sorular çıkardık. E, tabii e, ilk Benal Arıman var. 1935'te seçilmiş. Daha sonra şehime Yunus geliyor. Halide Edip adı var. İzmir'den seçilmiş bir milletvekili. Ama biz bunların başına e, bir seçilmiş e, siyasetçi değil ama siyasetçi kimliği olduğunu düşündüğümüz için Latife Hanım'ı da koymamız gerektiğini düşündük. <Gülüyor> e, İzmirli bir kadın. Kadın olarak ve yaptığımız çalışmalarda bir dünya o tarihlerdeki dünya basınına baktığımızda dünya onu bir feminist olarak tanımlıyor. Evet. Türk Medeni Kanunu'nun yapılmasında Atatürk'e çok yardımcı olmuş. Gerekli çevirileri yapmış Fransız yasalarından. O açıdan ilk önce Latife Hanım'la başlayıp günümüze kadar şu an mecliste yer alan milletvekilleriyle görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu bizim ikinci kitabımız olacak. İzmir Kadın Araştırma İzmir Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak ilk kitabımızı geçen sene çıkardık. Kadın ve Toplum diye. Bu aslında bizim dört yıldır merkez olarak yürüttüğümüz Kadın ve Toplum dersinin kitabı da oldu. Bu dersi biz seçmeli olarak İngilizce ve Türkçe bütün üniversiteye veriyoruz ve Türkiye'de ilk uygulamasını başlatmış üniversitenin olmanın gurur ve mutluluğu <gülüyor> Bunu yaşıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bugünlerde çok gündemde YÖK 7 Mayıs'ta geçen hafta bununla ilgili bir toplantı yaptı. Üniversitelere toplumsal cinsiyet dersinin zorunlu olarak getirilmesiyle ilgili. Ama çoğumuz İzmir'deki ee, üniversitelerde zaten bunu gönüllü olarak işte seçmeli derslerle bir şekilde yapıyorduk. Yapmaya evet. çalışıyoruz. Ee, ve biz dedik bu derse bir de bir kitap yapalım. Ee, ve bu kitapta da kadın ve toplum, kadını sadece siyasette ele almadık, kadını girişimde ele aldık, e, mimar bölümü hocalarımız, kadın ve mekan üzerine çalışmalar yaptılar. Edebiyatta kadını üzerine öğrencilerimizle konuşuyoruz, projeler yürütüyoruz. Böyle de bir faydamız olsun dedik. Bu şimdi İzmir Üniversitesi'nin ikinci kitabı olacak. Hem İzmir'e hem kadınlara umuyorum güzel bir eser hediye etmiş olacağız. Tebrik ederim böyle çalışmalar yaptığınız için ve baktığım zaman şimdi neden önemli? Çünkü İzmir hep biz diyoruz böyle çok aydın, çok işte ileri bir yer. Fakat 24 dönemde 23 tane kadın var e, seçilmiş olan. 23 ee, kadın yani dönem başına bir kadın bile düşmüyor. düşmüyor. Şimdi orada e, tabii İzmir'le ilgili bir sıkıntı da var e, ama genel olarak Türkiye'de bir sıkıntı var. Şimdi e, biraz tarihsel olarak baktığımızda e, Türk kadınları milletvekili seçilme haklarını 1934 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Evet. E, ama e, 1935'te %4.5, kadın milletvekili oranı %50'de %0.6, özellikle 45-80 e, arası dönemde kadınların parlamentodaki temsiline ilişkin e, yapılan tespitlerde görüyoruz ki bu hep %0.6 ile %2. Yani bir varlıktan çok yokluk şeklinde ifade Tek edilebilir. Tek partili sistemde çünkü kadına yine yer verdiklerinde listeye giriyor ama çok evet. partili sisteme geçtiğiniz İnsan anda o rekabetin var. içinde kadın yok, evet. yok oluyor kesinlikle ve baktığımız zaman son işte 83'te yüzde 3, 99'da yüzde 4.2, 2007'de 9.1 ve Cumhuriyet tarihin en yüksek oranı 2011 seçimlerinde 14.4, 2015'i çok merakla izliyoruz, bakalım ne olacak. Biz onunla ilgili ee, birkaç şey yaptık bu arada. Rakam kafamızda şimdi geç, evet. geçen seçmiş seçimlerdeki gibi seçimler olursa yüzde 15'te kalır diye düşünüyoruz. 14-15. Eğer HDP barajı geçecek olursa %20'yi bulabilir. Çünkü HDP'nin e, listedekilerin yarısı kadın olduğu için onun girmesiyle birlikte zaten kadın sayısı artacak. Ama belirli yerlerde mesela İzmir'de HDP seçilse bile yani barajı geçse bile kadın sayısı artmıyor HDP için. Çünkü ilk sırada erkek var. Evet. Yani aslında pek çok partinin ben politikasına baktığımda özellikle seçilebilecekleri bölgelerde çok nadiren kadın yazıyorlar o listelere. Ve İzmir şu anda gerçekten baktığımızda kadın milletvekili sayısını çok arttıracak mı? Maalesef biz yine yerimizde sayacağız. Aynı düşünceyi ben de e, paylaşıyorum. Sanki 5 rakamında kalacağız gibi gözüküyor. Umuyorum evet. e, düşüncelerimizin tersi çıkar. Umduklarımızın tersi çıkar. E, şimdi e, evet. Yani bu kitabı biz bir de neden çıkarmaya karar verdik? 34'te Türk kadınları bu milletvekili seçilme hakkı çıkmış meclisten. Evet. Ama diğer ülkelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday olmak istediği ülkelerde işte İsveç'te kadın milletvekili oranı %44.7 Finlandiya'da %42, Almanya'da %32, hep %30 %40'larda seyrediyor. Biz koyduğumuz hedefler maalesef Ulaşamıyoruz yani yüzde on beşlerde kalıyoruz bu seçimlerde bakalım yüzde on yedi on sekiz mi olacak ama en azından yüzde evet. bir iki bile bir kazanımdır diye düşünüyoruz yani işte otuz dörtte alıyor ama Fransız devrimiyle işte biraz işte Feminist tarihe baktığımız zaman da Fransa kadınları bu hakkı 44'te vermiş, İtalya 45'te vermiş, Yunanistan. Ki Fransa'da feminist hareket aydınlanma döneminde başladı. Fransız devrimi için işte o kafede Parislerdeki oturumları hep kadınlar organize ettiler. Bu ülkeler bile çok daha önceden başlamış bir savaşçım. Seçilme hakkı Türkiye'den daha geç verilmiş. Ama biz bugün günümüzde çok daha geride kalmışız. İşte bunun nedenlerini de biraz ortaya koymak adına e, seçilmiş kadınlara sormak istedik. Bunu nasıl başardınız? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? E, neler yaptınız? E, siyasette ne kadar kalıcı olabildiniz karar e. mekanizmalarına? Bütün bunları e, çok güzel. Kimisi bizi evinde ağırladı. Kimisini gittik mecliste ziyaret ettik. E, güzel e, samimi ortamlarda düşüncelerini bizimle paylaştılar. Buradan onlara da gerçekten bize çok uzun ...uzun vakit ayırdıkları için 3-4 saatlik mülakatlarda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Peki şaşırtan bir sonuç çıktı mı hiç? Yani ya biz bunu beklemiyorduk dediğiniz kitaba başlamadan önce kafanızda herhalde bir format bir şey vardı... ...şöyle olur böyle olur diye görüştükten sonra ve hepsini toplayıp kafanızda böyle bir ne bileyim, makro bir analizini yaptığınız zaman... Şaşırtan bir şey var mı hiç? Şimdi çok genel konuşmak istemiyorum çünkü 3'te eksi bitti. Evet. Yani %100'ü bitmediği için orada akademik olarak yanlış bir şey hı hı. söylemek istemiyorum. Fakat bizi şaşırtan şaşırtan anılar oldu. Yani şey tahmin edebiliyorduk. Meslek olarak kimler seçilmiş? Evet. O zaman şöyle bir soru ha. sorayım ben. Mesela ortalama eğitim durumu neydi konuştuğunuz i̇şte kadınların? Bunlar tahmin ettiğimiz gibi çıktı. Yani ortalama eğitim durumu üniversite mezunu hatta profesör, öğretim üyesi. Değilse tıp doktoru, avukat, mimar, eczacı. Profesyonel kadınlar bunlar Profesyonel hep. kadınlar. E, Yaş ortalaması. Siyasete giriş yaşını sorduk. Yani evet. şu andaki yaşları tabii ileride olanlar var. O açıdan siyasete giriş yaşı bizim için önemliydi. Ve genelde çıkan birkaç istisna dışında ki onlar da erken yaşta atılanlar e, siyasete daha kalıcı olduklarını gördük. Ama e, genelde giriş yaşı 40 artı. Bu da e, neden Nedir? Çocuklarımı önce büyütmek zorundaydım. Ee, genelde kalıcılara baktığımızda daha erken yaşlarda siyasete girmiş, halkla iç içe, e, partiyi tanımış, siyaseti tanımış. Onların da siyasette daha kalıcı ve karar mekanizmalarına daha e, hakim olabildiklerini yani oralarda yer alabildiklerini gördük. Ama işte bu 40 artı yaşlarda çocuklarımı yetiştirip e, geliştirdim. Siyasete atılabilirdim. Yani önce çocuklarımı büyütmek zorundaydım. Yani çocukların ortalama 10-12 yaşlarına gelmelerini beklemişler. Ortalama ee, ama çocuk sayısı kaçtı peki? Ortalama çocuk sayısı genelde bir. E, iki ama işte bekar tek çocukların da daha başarılı olabildiklerini gördük evli ve evli ve iki çocukların e, daha zorlandıklarını gördük Tabii bu geç kalmanın da e, siyasette kalıcı olamamanın nedenlerinden birini olduğunu da e, şu ana kadar ki tespitlerimizden e, bunu çıkarabiliriz e, Çünkü e, bir de e, bu işte üniversite mezunu e, yüksek eğitimli e, siyasete işte nasıl giriş e, ya da Nasıl karar verdiniz? Genelde teklif geliyor. O zaman ee, siyasete belirli bir profesyonel başarı elde ettikten sonra kadın parti ona geliyor. Anlattım kızım. Evet, evet. Evet. O şekilde ağırlıklı olarak yani şu anki yapılan görüşmelerden söyleyebilirim ki yüzde seksen teklifle siyasete atılmış kadınlar olduklarını gördük. Peki şunu merak ediyorum bir de medeni durumu. Kaç tane bekar vardı yüzde kaç sence? Çünkü genelde hep böyle siyasete giren kadınlar da belirli bir evlilik aile düzeni arıyorlar. Ee, e çok değil, değil, çok değil. Oranı e, bekarların çok değil. Genelde evli e, ve çocuklu ya da e, çocuklu olmasa bile evli bekarların oranı şu anki görüşmelerde %10-15 diyebilirim. Ben çünkü listeye bakıyorum şu anda bir ışılay saygın görüyorum mesela gözüme çarpan. Evet. Ama onun dışında böyle... Evlenip e. ayrılmışlar olabiliyor. Bekar olarak da oluyoruz onları. Çünkü bekar kadınların siyaset yapması da sıkıntılı oluyor bazen. Yani gerçekten girmeleri mesela evli kadınlara anne gözüyle bakılıyor. Başka şeylerde ortamlarda fikirleri daha farklı algılanırken e, bekar kadınların gerçekten mücadele de etmesi gerekiyor. E, evli kadınlarda ama e, şunu hep tespit ettik. E, eşimin onayı, eşimin He. desteği ve çocuklarıma kim bakacak Şimdi bu, çünkü siyasette çok uzun saatler geçirmeniz gerekiyor çocuklarınıza kimin bakacağını evde yemeğin kimin yapacağını evde temizliğin kimin yapacağını çok iyi organize etmeniz lazım bunları organize edebilmeniz için de paranızın olması lazım da bu doğru. da bizim için önemli verilerden bir tanesiydi yani siyasette kadın olabilmesi için çok iyi bir eğitimin olması gerekiyor eşinin onayının ve desteğinin olması gerekiyor artı ekonomik olarak özgürlüğünün ya da yeterli maddi kaynağının olması gerekiyor. Çünkü evde onu yapamadığı işlere 24 saat yapacak kişilerin olması gerekiyor. Peki evli olanların eşlerinin kaçı siyasette? Öyle bir veriniz var mı? Biz ona bakmadık çünkü çok yani benim çok ilgimi çekti. Bize hep şey söyledi kadınlar. Biz siyasete atıldığımızda eşiniz ne iş yapıyor? Yani siyasete atılan kadının kocasının ne iş yaptığı çok önemli. Evet. Ama siyasete atılan erkeğin karısının ne işi yaptığı önemli değil. Hatta şu an günümüzde olan siyasetçilerden söyleyebilirim. Seçildikleri zaman kocası idare edecek zaten. Mantığıyla yani Hı -hı. Bugün günümüzde bu söylem Tabii. hala devam ediyor. Ya da işte kadından başkan mı olur? Ee, ve bu İzmir'de konuşuluyor. Ve bize de e, bu siyasetçilerin söyledikleri. Burası Türkiye'nin en batısı, daha batısı yok. Gidebileceğimiz yer yok. Ve biz bugün bunlarla hala savaşıyoruz. Bu sonuçlar ama ilk başta beni çok e, şaşırttı Itır'cığım. Çünkü e, biliyorsun sen de ben de... Bir dönem yurt dışında kaldık evet. geldik. Ben İzmir o modern işte batılı e, kadınlarının özgür hür e, bu düşüncelerle ilk yola çıktım ama bütün bu veriler bana geldikçe ve bunun dışında da biz çalışmalar yapıyoruz. Siyasette kadına bakıyoruz ama İzmir'de ev kadınlarına bakıyoruz. İzmir'de en son 350 ev kadınıyla yaptığımız sonuçlar bizi gerçekten şaşırtıyor. Kadınların %70'i. Feminizmi erkek düşmanlığı olarak algılıyor. Ama bir tek bu kadının algısında değil. Aynı şekilde şu an 450 ünivers İzmir'deki üniversitelerde vakıf ve devlet üniversitesiyle erkek öğrencilerle istedik ki eğitim düzeyi yüksek olsun. Eğitim düzeyi yüksek olan İzmir üniversitelerinde okuyan erkeklerin kadın algısı nasıl? Onlar da çok um, şaşırtıcı çıktı diyebilirim. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu listede ismi olan bir ...kadının bir röportajında kim olduğunu söylemeyeceğim... ...feministler bizi gerçekten mahvetti... ...feministler önümüzü kapattı diye bir röportajı var mesela... ...yani milletvekilleri seçilmişler arasında bile bu algı var... Hı hı. ...yani hem seçiliyor kadını temsil ediyor bir yerden... ...hem de diğer evet. taraftan... ...feminizm kötüdür, feminiz, biz feminist değiliz... ...uysal kadınlardanız diyenler de var... Hı hı. Şimdi ben bu listeye baktıkça çünkü... ...listenin içinde bazı isimlerin yaptığı siyaseti bildiğimden takip ediyoruz... ...hele e, günümüze daha yakın olanlardan kendini bir kadın olarak değil bir birey olarak tanımlıyor ve o birey olarak da ben siyaset yapıyorum hiçbir şekilde ayrımcılıkta yapmam diyenler var evet. burada ama biz şeyi de sorguluyoruz yani kadın feminizm üzerinde yapılan bu olumsuz tanıma nereden ulaşıyor? Evet. Ee, ve burada e, bütün yaptığımız çalışmalar bunu görsel medya alanında çalışan hocalarımız da destekliyorlar. E, görsel medyanın biraz e, burada e, sorumlu olduğunu düşünüyoruz yani Tabii feminizmi. E, ve bugün izlediğimiz dizilerde de haber programlarında da verilen kadın imajı işte fedakar anne iyi bir eş e, ve feminizm işte çok değişik tanımlarla verildiği için o açıdan e, böyle maalesef üzücü sonuçlar çıkabiliyor diyebiliriz. Yani şunu bence insanların algılaması gerekiyor. Feminist sadece kadından olmaz. Erkek de feminist olabilir. Hı hı. Yani Biz toplumu daha iyi ve eşit ve adil bir konuma getirmeye çalışırken feminist terimini kullanıyoruz. Burada feminizm terimini kullanıyoruz ve bence bunu yanlış tanımlıyorlar ve yanlış tanıtıyorlar. Çünkü feministin bir özelliği vardır. Feminist sistemi değiştirmek ister. O yüzden de korkutan bir şey yaratır aslında. Çünkü statikola devam edemezsiniz feministsiniz. Bilmiyorum katılıyor musun benim bu görüşme ama. Yok şimdi şu şekilde katılıyorum kesinlikle ama farklı feminizm anlayışları olduğunu var. da söylememiz gerekiyor. Yani bugün dünyada da bu çatışan feminizmleri görüyoruz. Liberal feminizm var, marxist var, sosyalist var, birbirinden çok farklı liberali var, postmoderni var. var. Ee, aynı şekilde e, Türkiye'de de farklı ekoller, farklı üniversitelerin yürüttüğü, e, beni sadece üzen, e, ya yani isim vermek istemiyorum üniversite, Türkiye'nin büyük üniversitelerinden birinde yine kadın çalışmaları yapan, e, son gittiğim konferanslarda erkek feminist hocalar bizi orada konuşturmuyorlar. <gülüyor> Sizin burada işiniz yok diyorlar. Yani e, ben e, daha fazla bölünmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani benim için bir erkek feministse, Konuşmalı, konuşturulmalı. O benim için bir kazanımdır. Eğer biz kadın erkek eşitliğini savunuyorsak hı hı. E, ve bunun için bir savaşım veriyorsak farklı anlayışlı olabilir ama ortak nokta kadın erkek eşitliği evet. e, haklar önünde, hukuk önünde, e, sosyal politikalar önünde. Kadın istihdamının arttırılması, kadın eğitiminin arttırılması, eğitimde zaten çok büyük bir e, sorun artık yok. Yani sorun artık yok diyorum. Tabii 2000'li yıl, 2000 yılında hala Türkiye'de 5 kadından bir tanesi okuma yazma bilmiyordu. Zaten bütün bu e, gelinen nokta da bu e, feminist e, teorinin bu kadar iyi bilinmemesi ya da kadınların haklarını savunamaması. Birinci nedeni Türkiye'nin eğitimde e, kadınların geri kalması. İkincisi Ama istihdam. İkincisi istihdam. Kadının istihdama e, katılamaması. E, bu çok büyük bir sorun. Bugün e, yine e, kadın istihdamında e, OECD ve a, Avrupa Birliği ülkeleri arasında sonuncuyuz. E, hatta Latin Amerika ülkelerinin de arkasındayız. E, Türkiye'nin tek arkasında kalan bölge dünyada Kuzey Afrika ve e, Arap ülkeleri. Kadın bir şekilde istihdama katılamıyor. Şimdi burada da bir genel analiz yapmamız gerekirse, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda, 1930'lu yıllarda kadınların istihdama katılma oranı Türkiye'de %81. Ama tabii bu tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak. Bugün geldiğimiz nokta 2014 Aralık verisi %29. O %29'un içine de biliyorsun şeyleri de ekliyorlar. Evde çocuk bakan ve devletten para alan kadınları ekliyorlar. Sosyal yardım. Evet, evet. ondan sonra işte evde çalışan işte ev eksenli çalışanların pek çoğunu ekliyorlar. Aslında gerçek rakam bence %24-25 civarında. Evet. Burada sorulması gereken soru kırsalda sürekli düşen çünkü göçle birlikte artı bir de tarım nüfusunun evet. işte Avrupa Birliği ile ortak tarım politikası ee, ...müzakerelerinde de bu um, e, çiftçi nüfusun ve e, tarımda çalışan nüfusun düşürülmesi gerektiği... ...zaten oradan yürütülmesi gereken bir politika var. Artı e, köyden kente göçle birlikte de kadın tarımdan koparıyor. E, şehre gelen kadın eğitim seviyesi veya geleneksel, aterki geleneksel anlayış içerisinde de çalıştırılmasına izin verilmiyor. E, Kırsal alanda sürekli hızlı bir düşüş var... Ama kentsel alanda kadının eğitim düzeyi artmasına rağmen bir artış ya da beklenen artış yok. Çok ilginç bir ee, araştırma vardı hı. onu bir sadece kesiyorum hı hı. biraz sözünü anlatmak için. İç göçle gelenlerden pek çoğu kendi memleketinde çalışırken işte çiftlikte olsun başka şekilde olsun bu taraflara geldikleri zaman çalıştırılmıyorlar. Evin dışına da çıkarılmıyorlar yani o da başka ilginç bir gelişim yani göç etmeden önce çalışan kadın. Biraz daha serbest olan kadın göçle birlikte evin içine hapsoluyor ve oradan da çıkamıyor. Biz bunu ben üniversite yıllarında Ankara'da gece kondu çalışmalarında da tespit ediyorduk. Ben köyümde daha mutluydum daha özgürdüm deniyor. Bir de aynı şekilde şu istatistikler de var. Kırsal'da evli kadınlar daha çok çalışıyorlar şehirde evli kadınlar. ...daha az çalışıyorlar. Kadın bekar olduğu zaman... ...daha çok... E, hı hı. ...iş gücüne katılabiliyor, istihdama katılabiliyor. E, ama... ...yine de yani şimdi o... 90 20, 95 2000 yıllar arası yaptığımız çalışmalarla bugüne kadar hiç mi ilerleme sağlanmadı e, dersek sağlandı. Yani o zaman e, yaptığımız sosyolojik araştırmalarda biliyorsun Hı -hı. benim e, background'ım sosyoloji e, kadınlardan şu cevabı alabiliyorduk e, işte eşinizden şiddet görüyor musunuz diye sorduğumuzda e, sana ne kocam severde severde döverde. Ama bugün bu konuda biraz daha e, bilinçliler, azanda, evet. bilinçliler. E, i̇şte bu kadın cinayetleri bunu biz milletvekillerine de sorduk. Kadın cinayetleri konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Burada bize e, üç tane cevap var geldi. Üç görüş e, çok ilgimi çekti. Bir tane e, bir görüş e, yani siyasetçiler, belediye başkanları zaten vardı görünür oldu diyorlar. Yani kayıtlara geçmeye başlıyordu. Kadın eskiden kol kırılır, yeni, içinde kalır mantığıyla ilerliyordu. E, i̇kinci kötü Görüş kadın özgürleşti yani artık e, sadece e, modern e, ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadın değil muhafazakar kadın da artık sokakta ve evet. görünür oldu ve haklarını savunuyor e, yeri geldiğinde ben senden boşanmak istiyorum diyebiliyor ve e, erkeği bu kadının itaatsizliği rahatsız ediyor. Üçüncü görüş ise kadın cinayetleri artarken diğer cinayet rakamlarına da bakmamız gerektiğiniz söylüyor çünkü genel anlamda toplumsal bir cinnet geçirdiğimizi ve insanların artık daha öfkeli, daha az hoşgörülü olduklarını evet. ve bunun nedeninde ekonomik sıkıntılar olduklarını söylüyor siyasetçiler. Bir toplumsal bir terapi ihtiyacımız var zaten. Yani ben bir gün bir otobüse binmiştim. Otobüste bir adam tanımadığı bir kadını darp etti mesela. İtme evet. kalkma filan oluyordu bir şey dedi diye hı hı. ve otobüste bir tek ben kadına şiddet var, kadına şiddet var diye otobüs ayak kaldırdım. Ondan sonra da ben de dayak yiyecektim o sırada. <gülüyor> <gülüyor> Neden olay çıkarıyorsunuz işte oldu bitti üstüne kapatın diye. Ve sonra gittim e, Esot'un galiba e, otobüsüydü. Aradım dedim ki otobüs şoförünüzden şikayetçiyim kendisine söyledim bir kadın darp edildi. Az Tam tam bakacağız döneceğiz biz size dediler. ...hala haber bekliyorum ben yani. Bunları duyarlı da değiliz. Yani gözümüzü de kapatıyoruz bir yerde bir şey olduğu zaman... ...toplum olarak da mesela o otobüste bence... ...o şiddeti gösteren adama bir şekilde bir müdahale edilmeliydi. Bir şekilde bir ne bileyim karakola gitmeliydi o otobüs. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Tamam oldu bitti geçti. Hı hı. Ee, Evan Stark diye çok ünlü bir akademisyen var işte Amerika'da. Hatta biraz önce dediğin şeyi takiben... ...kendisi erkek ama feminist... Evet. Kadın çalışmaları bölüm başkanı olmak istemiş Amerika'da bir üniversitede demişler ki tamam sen çok iyisin bütün çalışmaların daha iyi de erkeksin sana bu pozisyonu veremeyiz demişler o da diyor ki ayrımcılığa uğradım ben diyor erkek <gülüyor> olduğum için Evan diyor ki Şiddet türlerini diyor tanımlarken sürekli olarak büyük şiddetler üstünden gidiyoruz ama diyor her gün evde hakarete uğrayan işte tokat yiyen hafif böyle itilen kakılan kadın 10 yıl boyunca siz bunu bir toplayın o kadının o görmüş olduğu şiddet yani bir yerde rehinmiş gibi bir pozisyon yaratıyor ve o kadının özgürce karar verme haklarını elinden alıyorsunuz. Pek çok şey yapıyorsunuz. O yüzden de o kadınların üstünde durmamız lazım. Ve o kadın karakola gidip şikayet etmez. Bugün ben bir tokat yedim diye diyor. Ama yani kadının ondan sonra özgürce karar vermesini hiçbir şekilde bekleyemezsiniz. İstanbul Sözleşmesi de işte tam bu sırada işin içine giriyor. Ve İstanbul Sözleşmesi Evan'ın yaptığı çalışmalar üstüne aslında pek çok şey koyuyor, koymuş oluyor. Fakat İstanbul Sözleşmesiyle Türkiye yasal anlamda en yoğun yasalara sahip bir ülkeyken... Evet uygulayamıyoruz kesinlikle e, bunu en son gittiğim kon bir konferansta bir hukuk e, hocamız da e, sunumunda ifade etti Avrupa Birliği'nden birçok e, ülkede öndeyiz e, kadın hakları ve kadını koruyan yasalar olarak yani üstünde. Evet. E, orada bir sıkıntı yok e, ama e, toplumda e, uygulamalarda bir sıkıntı var işte orada e, Evan bir çalışma yapıyor şimdi son Amerika'ya gittiğimde onunla buluşup bu konuş bu. Çalışmayı konuşmuştuk. Daha az yasaya sahip olan ülkelerde kadın hakları konusunda neden daha ilerdilerdi Türkiye bu kadar işte kağıt üstünde bunları sahipken değil. Bunun üstüne çalışmalar yapıyor insanlar şu anda. Evet, e, burada e, kadının ekonomik olarak özgürlüğünü e, kazanamamasıyla ben çok yakından da ilgili olduğunu düşünüyorum. E, yani... E, bir de bence kültür de çok önemli bir etken. Tabi ateaki kültürün de etkisi var ama bu bir tek eğitimle çözülmüyor. Yani evet. e, kadına karşı şiddet bugün akademisyenler arasında da var yüksek var. eğitim. Yani bugün Avrupa Birliği e, ülkelerindeki e, kadınlarda da var. Ben e, Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırırken kadına karşı şiddet sayılarında Almanya ve Türkiye arasında çok ciddi farklar çıkmadı ama bir şekilde kadının daha güçlenmesi için peki bunu nasıl yaparız yani bu olmuyor bence bunun nasıl yapılabilirliği üzerine düşünmek evet. lazım kota uygulamalarına gidilmeli nasıl siyasette kota uygulamalarına gidiyor ama siyasetteki kota uygulamalarında da sıkıntılar var bunu yaptığımız görüşmelerde de gördük yani kota uygulanıyor ama kadınlar listelerde seçilemeyecek yerlere i̇şte fermuar uygulaması <gülüyor> fermuar sistemine geçilmesi <gülüyor> aynı şekilde siyasette olduğu gibi iş hayatında da bugün geçen sene Almanya parlamentosu yasayı onayladı orada büyük şirketlerin yönetim kurullarının yüzde otuzuna kadın kotası getirildi eğer o yönetim kurulu sandalyesinde bir kadın bulun bulunamaz ise o sandalye boş kalınacak denildi. Yani oraya bir erkek yerleştiremeyeceksiniz. Bir şekilde kadının karar mekanizmalarında e, daha çok yer alması. Aslında burada Türkiye'de işte tıpta e, ya da hukukta avukat kadın sayılarında o ülkelerin hatta bazıdan ilerisindeyiz AB tabii, tabii, Profesyonel. E, CEO'larda da mesela aynı şekilde e, yönetim kurulu e, başkanları, şirketlerin kadın oranlarımız çok da kötü değil karşılaştırma yaptığımızda. Evet. Ama siyasi alanda bir de e, üniversiteler benim çok ilgimi çekiyor. Bugün Türkiye'de e, sanıyorum son istatistikler 181 üniversite Hı -hı. olduğunu söylüyor. Sadece 12 tane e, kadın rektör var. E, aynı şekilde dekan sayıları ya da bölüm başkanı. E, mesela akademide de şeyi çok görebiliyoruz cam tavan etkisini. Kadınlar e, işte profesör oranı e, sadece %25 kadın. Kadın e, öğretim görevlisi yardoç orada kalıyor. Çünkü çocukları oluyor. Yani bunun bir araştırmasını bir Avrupalı yapmış kendi evet. üniversiteleri içinde. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi sayıları yüksek. Erkeklerden daha yüksek. Yardoç'ta az çok eşitleniyorlar. Doçent'ta erkekler biraz öne geçiyor. Prof'ta erkekler daha yüksek. Dekan, rektör dediniz mi zaten... ...kesinlikle kadınlar eşitliği yakalayamıyor... ...çünkü kadınlar için başka öncelikler oluyor... ...ve benim kendi arkadaşlarımda da ben bunu görüyorum... ...çocuğu olduğu anda... ...çocuğu öncelik haline geliyor... ...ama erkek arkadaşlarda çocuğu olan... ...ben bunu görmüyorum mesela... ...bazıları şey diyor... ...ben geç çalışacağım... ...hanım evde çocuklara bakacak diyor... E, ...hanım da akademisyen... E, ...olsun'a bakıyor zaten... ...yani hiç onu düşünmüyorlar bile... ...o eşitlik yok... E, toplumsal cinsiyet eş, e, eşitliği anlayışıyla... E, ...bence burada çok bağlantılı... ...bunu e, biz akademisyenler de yaşıyoruz... <gülüyor> ama bunu siyasetçi kadınlar da yaşıyorlar birçok siyasetçi kadının söylediği işte çocuğumun karne gününde yanında değildim çocuğum bunu unutmayacak büyüdüğünde bana bunu söyleyecek kadın bunu tamamıyla kendi sorumlu olarak görmüş çocuk da orada annesini bekliyor ama o karne gününe anne baba gidebilir, baba gidebilir. Bu sadece bütün bu sorumluluklar çocukların işte önemli günlerinde annesi, mutl Elbette annesi mutlaka olmalıdır ama babası da olmalıdır. Ya da annesinin olamadığı zaman babasının olması çok normaldir. İşte bu toplumsal cinsiyet anlayışının bir şekilde topluma iletilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki şimdi sorduğun sorulara bakıyorum kitapta. Evet. Ee, Siyasete girdikleri zaman ne tür çalışmalar yapmış bu kadınlar? Ee, orada evet çalıştıkları um, komisyonları sorduk mesela. Evet. Ee, karar mekanizmalarında yer almada sıkıntı var kadınlara. Ee, komisyonlardaki görevlerde genelde kadın erkek eşitliği komisyonu, sağlık, aile, çalışma ve sosyal işler ama bunun yanında yani çok kötümser olmak istemiyorum. Plan ve bütçe, içişleri, iktisadi teşebbüsleri denetleme, çevre, dışişleri, bayındırlık, imar ve milli eğitim komisyonlarını da gördük. Ee, kadınlar için yaptıkları çalışmalarda e, tabii e, işte 1980'li 90'lı yıllarda e, siyasette olan kadınlar için eğitim. Kadının eğitimini önemli bir sorun olarak gördüklerinde işte 1980'li yıllarda doğuda okuma yazma seferberliği, kadınlara kurslar açılması, işte bir belediyenin 1960'lı yıllarda kadınlara ilişik, ücretsiz eliş kurslarının açmasını görüyoruz. Daha sonraki dönemde 8 yıl zorunlu eğitim, burada kız çocuklarının eğitilmesi ve bir şekilde çocuk gelinler de artık pek, bu şekilde kullanmayalım zorla evlendirilen e, evet. çocuklar şeklinde e, işte belki bunun önüne geçilmesi ya da e, kendi tabiriyle çocuk gelin kampanyalarının yürütülmesi kadın hakları yasa teklifleri e, günümüzde kadına yönelik şiddeti önlemek için girişimler ve iki tane e, siyasetçi kadın partilerde kadın kotasını yüzde çıkarmak konusunda yasa teklifi e, götürmüş fakat maalesef ciddiye bile alınmadık ama listede kotaya inanmayan kadınlar da var ben şimdi söylediğim diyeyim şu listeye baktığımda şimdi isim vermeden çünkü kitap evet, isim. çıkacak ama evet. Bir tane kadın partisi kota'ya inanmadığı için aykırı oy kullanırken lehine kullanmıştı. O partiden ayrıldı mesela. O kadını ben de takdir ederim. Başka kadınlara bakıyorum onlar kota olmasın diye oylamada oy kullanmışlardı. Yani kadınların hepsi de homojen de değil. Onun da altını çizmek lazım. Yani bir kadın ajandası var ama hepsi aynı platformda değiller. Peki kadına bakış açıları ne öyleyse bu kadınların? ortak nokta kadın erkek eşitliği savunuluyor yasalar önünde kadının yani ben aslında bu görüşmelerden hep olumlu çıktım olumsuz çıktım görüşme olmadı diyebilirim bir şekilde bir kadının güçlendirilmesi için bir savaşım var tabi bunu farklı yapanlar var çoğunluk zaten kendisi feminist olarak nitelendirmiyor çünkü kadının kurtuluşunun feminizmle değil bu sosyal devrimle olabileceğini savunanlar var. İlk önce gerekli sosyal politikaların yapılması gerektiği, yani sistemde ciddi bir hata olduğunu söylüyorlar. Feminizmin bunu tek başına bu sorunu çözemeyeceğini söyleyenler var. Ee, tabii kadın özgürleşmesi aynı şekilde. Ee, Tabi siyasetçi oldukları için ne tür politikalarla biz bunu yapabiliriz bunu daha çok anlattılar ee, ve işte kadın istihdamın arttırılmasının öndeki en büyük engel çünkü bugün e, Twik istatistiklerine baktığımız zaman da kadınlara soruyorlar neden çalışamıyorsunuz diye buna biz İzmir çalışmasından da aynı sonuçlar Hı -hı. çıktı ve ee, Birinci sırada e, ev işleri ve çocuk bakımı yüzünden o zaman kadının üzerinden bu yükü almak gerekiyor bunu almak için ne yapmak gerekiyor ilk önce kreşlerin yeterli sayıda e, kreşlerin açılması birçok bir siyasetçi bugün işte e, nüfus arttırma bir devlet politikası olarak sunuluyor bunun kadını daha çok eve bağlayacağını, gerekli sosyal politikalar yapılmadan bu adımın atılamayacağını söylüyorlar. Yani yoksa bir ters etki olacak. Ya kadın istihdamı düşecek, nüfus artacak ya da nüfus artmayacak. Kadın çünkü çalışmak istiyor, çalışamıyor. Bunu yine ben her zaman için bu işi yapmış ülkelere bakarak yani Avrupa ülkelerinde daha bir sosyal devlet anlayışı olduğu için bunu Fransa çok güzel yaptı. Fransa'da da işte bugün Almanya'nın yaşadığı sorun mesela nüfus düşü e, kadınlar çocuk doğurmuyorlar e, Fransa'da demografik e, olarak e, nüfusu arttırmak için ilk önce yeterli sayıda ücretsiz Kreş ve anaokulu, yani e, iki aylık çocuğunuzu siz Fransa'da ücretsiz bir şekilde her kadın çocuğunu bırakabileceği bir kreş var. Bunu sağladıktan sonra Fransa'da biz demokratik artışın e, gerçekleştiğini gördük. Kadınların çünkü önünde bir engel değildi. Türkiye'de de ilk önce bu sorunun çözülmesi gerekti. Yani yeterli sayıda ücretsiz e, ya da en azından tabi o da göreceli bir kavram e, bütçeye uygun kreşlerin Hı. olması. İkinci sorun tabii bunu ben biraz siyaset sosyoloğu mantıya da gittiğim için tamam bir olması gereken var ama bir de toplumda olan var yani bir de evet. gerçekleri görmemiz gerekiyor. O açıdan o iki bakış açısı hem siyaset bimce hem, de hem de sosyolog bakış açısıyla baktığım zaman bugün işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yarı zamanlı işte part-time çalışma olanakları kadınlara birçok feminist buna hayır bunu biz istemiyoruz. Bu kadının önünü kesecektir. Cam tavan etkisi yaratacaktır. Daha fazla güçlendirecektir. Tamam haklısınız ama bunu yapar isek yine Avrupa ülkelerine bakıyorum. Part time uygulamasının yüksek olduğu ülkelerde kadın istihdamında yüksek olduğunu görüyoruz. Yani, birebir bir yarız, ilişki var diyorsunuz. Evet, evet. birebir bir ilişki var. Yani uygulanmış bir örneğimiz var. Bizim şu anda amacımız ya kadın hiç giremeyecek ya da en azından ucundan tutabilecek. Yani en azından kadını bir şekilde belki 2-3 yıl part time çalışacak ama daha sonra ki uygulamalarda da görüyoruz kadınlar çocuklarını belli bir yaşa getirdikten sonra tekrardan yani bunu ben kendimden de örnek verebilirim bir, bir müddet ara vermek zorunda kalabiliyorsunuz ama ondan sonra tekrardan iş hayatına eğer istiyorsanız tabii hiçbir şey zorlamayla olmuyor. Hı -hı. Tekrardan dönebiliyorsunuz. Ee, geçenlerde ben bir panelde konuşmacıydım. Ee, bir konuşmacımız vardı İstanbul'da. Keyik'ten de sanırım... E kadın emeğinin eğretileştirilmesi üstüne bir sunum yaptılar ve çok güzeldi. Yani bu part time'ın aslında bazen beklemediğimiz sonuçlar da çıkarabileceğini, kadınların kendilerini mesleki anlamda hiç geliştirmeden sadece her gün sadece böyle karın tokluğuna çalıştıkları bir sistem de yaratabiliyor. Öyle de bir sıkıntı söz konusu ama. Yani işin kalitesi ne olacak, nasıl bir esnek çalışma saati olacak ve hangi işlere girecek kadınlar, onlar da tartışılmalı. Çünkü neoliberal sistem içinde o esnek çalışma part time çalışma çok daha farklı bir halede gelebilir bence kesinlikle yani buna da katılmıyor değilim evet. cam tavan etkisinde ama um, hiç olmamasındansa olması mı diye de düşünmeden edemiyorum e bir taraftan da şey olmalı diye düşünüyorum ben Ebeveyn izni olmalı, erkekler de e, bu izinleri kullanmalı ve erkekler de bu esnek çalışma düzenine girmeli. Yani çocukların bakılacağı düzenin içinde kadınla erkek de esnek çalışıp çocuklara bakabilmeli. Yani bu sadece kadınlar için bir sistem olmamalı. Ee, onda da Itır'cığım kesinlikle katılıyorum. Evet. Bugün ARPA ülkelerinde de bunu görüyoruz. Başta erkekler bunu Sanki bir zorunluluk, bir onlara eklenmiş hı hı. hüküm. Ama bugün e, o erkekler bu işleri artık gönüllü olarak yapıyorlar. He. Yani böyle de bir e, toplumsal değişim var. E, tabii ama orada e, bunun savaşımı 60'larda başladı. Bizde 80'ler ama asıl 90'lar diye ben bu işi görüyorum. Şu an 2000 sonrası 3. dalgayı yaşıyoruz. E, kendi e, feminist tarihimize baktığımızda. E, pardon burada şimdi... E, ha evet... E, Kadınların bir şekilde part-time çalışmasından konuştuk. Bu cam tavan etkisini kuvvetlendirecektir. Evet, artıları ve eksileri var. Evet. Bir seçim yapmak zorundayız zaman. Yani en kötü karar, kararsızlıktan iyidir diyorum. Burada. Yani, orada haklısın ama işte bu e, bazen hiç beklemediğimiz sonuçlar da çıkabiliyor. Yani çok iyi niyetli yapılmış. Bazen ben e, eleştiriliyor bazı sistemler. Ama diyorum çok iyi niyetle yapılmış ama sonuçları çok felaket olabiliyor. Şimdi ben birkaç tane toplantıya gittim. Evet. E, bazı büyük sendikaların toplantılarına gittim. işte toplu sözleşme öncesi, kadınlar için bu ebeveyn. Hı hı. Ama orada yani e, bir tek erkekle... E, Savaşmıyorsunuz. Aslında kadın da çok hazır değil. Onu görüyoruz. Yani kadın da ben çocuğumu babasına bırakamam. Yani bunu ebeveyn değil annelik izni olarak yazalım lütfen diyor sözleşmeye. Ee, yani o açıdan 12 ayı 6 ay 6 ay paylaştırmak... Mı? Yoksa bugün işte İsveç'te de uygulanan e, Norveç'te de uygulanan iki ay mutlaka erkek zorunlu bir şekilde onu deneyimlemeli <gülüyor> e, onayı kadın ya da isterlerse on iki erkek alsın yani bunu e, daha esnek başta tutaraktan e, ilerlemek belki daha sağlıklı olabilir. Sence Türk erkeği ebeveynizine alır mı? Bizim bu son yaptığımız çalışmada işte 450 üniversite öğrencisiyle İzmir'de bu soruyu sorduk. %70'i hayır dedi, %30'u evet dedi. %30'un içinde tam şu an tam çıkarmadım. O yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama üçte biri evet ebeveyn izni alırım. Ama çocuğa bakma <gülüyor> böyle de bir anlayış var. <gülüyor> ee, beni ama nasıl şaşırtan orada biz e, şey sorusunu yöneltmiştik. Bugün hala yasası çıkarılamayan kadınların kendi soyadlarını kullanma. Bugün ya eşinizinkini almak zorundasınız ya da ikisini kullanmak zorundasınız. E, i̇şte sadece kadının kendi soy ismini kullanması ileride evlendiğinizde bunu nasıl karşılarsınız? erkeklerin büyük bir çoğunu bundan rahatsız olacağını, işte soyun erkek üzerinden gittiğini Hı. ifade ediyorlar. Yani işte ben burada biraz da bunu tartışmak istiyorum. Bir sosyolojik gerçekler var. Bunlar üniversite öğrencisi erkekler. İzmir'de okuyorlar. Evet. Ve bu derece hazır değiller. Bir yandan yapılmaya çalışılan yasalar var. İşte siyaset sosyolojisi olarak baktığımızda da yapılan yasalar, Biraz kültür işte normların daha sonra yasaya çevrilmesi. Burada bizim daha kültürel anlamda ciddi sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bir önce olmak zorunda. Şimdi buradan şunu da anlıyorum ben ama toplumsal cinsiyetle ilgili üniversite öğrencilerin bu bakış açısından benim de çünkü toplumsal cinsiyet politikaları diye bir dersim var. Ve orada bir öğrencim dedi ki işte bu ebeveyn izni tartışıyorduk. Hocam ben alırım dedi. E peki ne olacak çocuğa dedim nasıl bak? Ama ben dedi bakıcının birebir gözetleyeceğim dedi ne yaptığını. Hayır dedim sen anlamadın. ebeveyn izni senin alıp çocuğa bakman. Ben nasıl bakayım dedi bir erkek. Nasıl baksın çocuğa evet. ve ondan sonra bu bakım işlerinin çocukla ilgilenmenin kadına erkeği olmaması gerektiğini tartışıyorduk biz. Ama üniversitelere çok büyük iş düşüyor burada. Şimdi üniversiteler evet yok de bu konuda birkaç adım atmaya başladı toplumsal cinsiyet dersinin getirilmesi ama bence üniversite çok geç kalınmış bir alan olacak. Bu İlk toplumsal cinsiyet... Isparen, evet okulda değil, kreşten itibaren Tabii. ben bugün kendi kızımda gözlemliyorum <gülüyor> ki... E, Kaç yaşındaydı senin şimdi? Senin şu an 6 yaşında, <gülüyor> ee, annesi kadın çalışmaları yapıyor, <gülüyor> ee, babası toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan bir erkek çok şükür. <gülüyor> ee, ama kızım bana geçenlerde beni çok etkiledi. Ee, şu an meslek seçiminde, <gülüyor> ee, kardeşi uçakları çok seviyor, işte biz şey diyoruz can herhalde büyünde pilot olacak şey dedi, anne dedi, ben de pilot olabilir miyim dedi elbette de olabilirsin dedim iyi o zaman dedi canın yardımcı pilotu ikinci pilot olurum dedi <gülüyor> ben de senin dedim neden ikinci pilot olasın sen birinci pilot ol dedim ama ben kızım beni birinci pilot yapmazlar ki dedi evet demek evet. ki birileri ona bunun, bu imajı vermiş bunun demek ki kreşten başlaması anaokulundan başlaması gerekiyor orada şöyle bir şey var kendisi büyük abla olmasına rağmen pilotluk mesleğinde kardeşinin yanında bir erkek olduğu için onun ikinci olabileceğini Şimdi düşünüyorum. Şimdi filmleri düşünelim ya da bindiğimiz uçakları düşünelim kaç tane kadın duyduk gördük yani görmediğimiz zaman kadınlar olmaz diye düşünüyoruz herhalde evet. hele o küçük yaşta ne mutlu ki bize benim geçen yıl mezun olan bir öğrencim şu anda pilotluk eğitiminden geçiyor ve kadın olarak pilot olacak hmm. ve çocukluğundan beri istediği meslek buymuş ben çok sevindim çünkü o erkek egemen ortamda Kadın olarak var olacak ve kendini gösterecek ve bütün onların yaptığı her şeyi de birebir yapabiliyor. Ki bunu söylemen bile aslında utanç verici bir şey. Birebir yapabilen yani Fiziksel şeylerden tut işte bütün o eğitimlerden. Ama bu tür mesleklerde kadın olmadığı sürece... İşte böyle küçük çocuklar erkek mesleği diye görecek onu. Şimdi e, gelelim üniversitelere. Neden üniversitelere bağlamak istiyorum? Çünkü biz üniversiteler olarak İzmir'de belirli şeyler de yapıyoruz aslında bu tür konularda. Her şeyden önce belki dinleyicilerin bilmesinde yarar vardır. İzmir üniversiteler platformu vardır. İzmir'deki üniversitelerin e, rektörlerinin her ay bir araya geldikleri, üniversiteleri e, nasıl geliştirebiliriz, İzmir'i nasıl üniversite şehri haline getirebiliriz ve neler yapabiliriz diye konuştukları bir platformları var. Onun içinde de biz geçen yıldan itibaren İzmir'de bulunan kadın araştırmaları ve uygulama merkezleri operasyon grubu olarak buluşmaya başladık. Ve İzmir Üniversitesi olarak sizler katılıyorsunuz. işte Nazife Hoca ile Ekokam olarak bizim üniversitemizin merkezi olarak da bizler katılıyoruz. Ve tabii ki İzmir'de başka üniversite merkezleri de var e kadın araştırmaları konusunda. İşte Ege Üniversitesi ilk kurulan merkez. 9 Eylül Üniversitesi'nde Özlem Hocamız var. Onlar da çok aktif bir şekilde her şeye katılıyorlar. Katip Çelebi Üniversitesi kurdu. Ve son olarak da Gediz Üniversitesi de merkezinin evraklarını YÖK'e göndermiş. Onların da kurulmuş olacak. Yani bu toplantılar sayesinde onlar da bir şekilde başlamış oldular. Yani İzmir'de biz aslında yoğun çalışıyoruz. Ya da birbirimizi tanıyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve yeni kitap projeleri geliştiriyoruz. Evet. En önemlisi. Çünkü bu konuda birlikte de çalışmak gerekiyor. Ortak kaygılarımız var bizim. Yani e, ve toplumsal cinsiyet algıları da bence bunlardan bir tanesi zaten ortak böyle bir araştırma da yapalım diye konuşulmuştu öğrencilerin algıları nedir öğrenciler neler düşünüyor diye e, peki İzmir Üniversitesi olarak siz neler yapıyorsunuz bu konularda? işte en başta bu kadın ve toplum dersini yürütüyoruz. Bunu dört yıldır yapıyoruz ve bunu seçmeli olarak İngilizce ve Türkçe olarak veriyoruz. Tabii mesela YÖK'ün de ilk sorduğu soru şu oldu. Eğer biz bu dersi koyarsak bunu verebilecek öğretim üyesi var mı? Çünkü bunu işte daha çok alanda psikolog, sosyolog, siyaset bilimci e, burada bir sıkıntı doğabilir. Aynı şekilde bi, e, biz de bu sıkıntıyı nasıl aşabiliriz dedik. Kadın araştırma merkezimizde farklı alanlardan Hı. işte işletmeden, edebiyattan, mimarlıktan, tıptan, hemşirelikten yani kadının işte sağlık bütün bunları tartışabileceğimiz bir ders oluşturduk. Ve bu derste e, biz e, genelde mühendislik fakültelerinden çünkü o çok... E, Teknaklı derslerde biraz boğulmuş, biraz sözel, farklı bir çalışma yapmak isteyen erkek öğrencilerimiz oluyor. Ve bu bizi çok memnun ediyor. Ve biz her hoca kendi alanında proje geliştiriyor. Mesela benim en son 3 grup öğrencim vardı. Yaklaşık 15 öğrenci. Üçü de 3 grupta mühendislik fakültesindendi. Kadın polisler üzerine bir çalışma yaptık. Onlarla mülakat yaptık. Çünkü kadının sadece bugün Türkiye'de polislerin %5'i kadın. Neden evet. e, ve e, kadın polisi olarak ne gibi e, zorluklarla karşılaşıyorlar? E, nasıl bu mesleği seçmeye karar verdiler? Bu tarz projeler e, yapıyoruz. Tabii bu bizim e, bir şekilde e, alana da dokunmamızı sağlıyor. Yani orada ne var? Nasıl hmm. bir sorunsal var? Ee, ondan sonra merkez olarak tabii daha e, güzel araştırma soruları ortaya çıkarabiliyoruz. Yani kadınlara sorduk diyoruz. Ha, şimdi bir de erkeklere soralım bakalım ne çıkacak? Ya da polisleri, kadın polislere soralım. Ee, böyle böyle e, işte kitap fikirlerimiz ortaya çıkıyor. Araştırma fikirlerimiz. E, elimizden geldiğince e, aramızda paylaşaraktan Türkiye'deki e, kadın konusunda yapılmış bütün konferansları yakından takip etmeye çalışıyoruz işte en son Kıbrıs'ta vardı Çukurova'da İstanbul'da ee, Sen İzmir'de değildin zaten bir ay boyunca davet edeyim sürekli, sürekli. <gülüyor> ee, ama tabii bu, bunlar çok faydalı oluyor orada e, senelerce bu işin içinde olan e, hocalarımızla profesör hocalarımızla tartışma imkanımız oluyor bizim belki kafamızda soru işareti olup acaba bu sorun alana atabilmeli miyim hocam diye tanış, e, ta, onlarla tartışabiliyoruz evet. çünkü çok daha fazla 30-40 yıllık deneyimi olan hocalar bir şekilde onlar da bize yol gösteriyorlar. Yaptığımız çalışmalarda işte ben bu çalışmaya başlamadan önce Yıldız Ecevit hocamla konuştum. Hocam ne yapayım dedim. Bana birkaç Serpil Çakır'ın işte erkek arenasında siyaset, yok, erkek... Kulübünde siyaset kitabını ilk önce okumam gerektiğini bu çalışmaya Hı -hı. başlamadan önce bu hocalarımızla sürekli irtibat halinde kalaraktan e, çalışmalarımızı mümkün olduğunca e, nitelikli daha kualifay e, bir e, noktaya çekmeye çalışıyoruz. Ama küçük bir merkeziz tabii sonuçta 8-9 e, üyemiz var elimizden geldiğince. Ama e, şu 4-5 yılda da epey bir yol aldığımızı düşünüyorum İzmir Üniversitesi olarak. İzmir'deki üniversiteli olarak genel olarak da aslında bir ilke adım attık biz bir araya gelerek bunları evet. yaparak. Ve İzmir'de... E, Bizim buradaki merkezimiz gerçekten çok aktif Sizin merkez aktif 9 Eylül çok aktif Ege çok aktif Yani Katip Çelebi de yeni yeni böyle şeyler yapmaya başladı İzmir'de aslında biz bence geleceğe dönük baktığımızda Güzel bir model de oluşturuyoruz Çünkü başka hiçbir şehirde böyle bir işbirliği yok Yani bir araya gelip konuşmuyorlar ayda bir Ya da buluşmuyorlar evet. Ve hepimizin ortak kaygısı kadın çalışmalarının ilerlemesi Bu konuda üniversite öğrencileriyle ilgili çalışmalar yapmak Sadece tabii toplumsal cinsiyet dersleri değil Cinsel taciz yönergeleri Üniversite kampüsünde farkındalık Sadece kadın çalışmaları da değil toplumsal cinsiyet dediğimizde içine LGBTİ gibi konular giriyor. Ve kendi öğrencilerimizde şunu görüyorum. Üniversiteye girdikleri anki halleriyle çıktıkları bambaşka ve farklı bir farkındalık, farklı bir bakış açısı ee, ve bu çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü üniversite budur aslında. Evet. Ee, biz bu konuyla ilgili de bir çalışma şu an başlattık. Bu kadın ve toplum dersini almadan önce bir anket çalışması yapıyoruz bir de aldıktan sonra yani öğrencilerimize soruyoruz. Acaba yaptınız mı, yapıyor musunuz? E, şu an yapıyoruz. E, acaba algılarında bir değişiklik oldu mu şeklinde. E, evet, yani üniversite olarak İzmir Üniversitesi olarak e, biz her zaman için birlikte bilgi paylaşımına, Hı -hı. birlikte desteğe, e, ancak çünkü birlikte olabilirsek e, toplumda kadını güçlendirebilir ve Kesinlikle. daha iyi bir konuma getirebileceğimizi düşünüyorum. Bölüşerek değil, birlikteyerek e, sisterhood diyoruz. Evet, evet. Bacılarımız e, diyerek <gülüyor> akademik bacılarımız. Evet. <gülüyor> şimdi e, bu tür çalışmaları yapıyoruz. Tabi geleceğe dönük e, o, bir kitap çıkaracağız şimdi bir araştırma için çağrıda bulunduk. Kadın ve siyaset üstüne ilk kitabımızı çıkaralım dedik e, bütün araştırma merkezleri bir arada. E, ve bununla ilgili çalışmaları yapanlar varsa da tabi ki bizlere gönderebilirler. E, merkezlerimizin her birimizin merkezinde web sitesi var oradan da duyuruyoruz. Hatta buradan çıkınca biraz sonra bizim üniversitenin de bir paneli var queer ve mekan üstüne. Yani farklı farklı çalışmalarla aslında İzmir'de bu konulara Ayakta tutmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Peki defnecim çok teşekkür ederim. Müthiş çalışmalar olmuş ve daha da fazla çalışmalar geliyor sizlerden. Ortak çalışmalarımız da var. Son olarak önümüzdeki seçimlerdeki kadınlarla ilgili yapmış olduğun çalışmalar doğrultusunda kadınların çok pazarlık payı var mı sence? Çok değişiklik yaratabiliyorlar mı? Şimdi biz kadın seçilsin seçilsin diye hep böyle konuşuyoruz ama seçilince bir fark yaratıyor mu sence? Ben e, yani bu yaptığımız görüşmelerde de e, gördüm. Aynı şekilde şu an bazı adaylarda da isim vermek istemiyorum. E, genel olarak ama bu Türkiye'de e, yapılan bir durum. E, bir ilin adayının başka bir ilden atanması. <gülüyor> e, ve şunu gördük ki bu şekilde olanlar çok kalıcı olamıyorlar siyasette. Yani e, o şehrin içinden gelmesi gerektiğini, o halktan yetişmesi evet. gerektiğini, tabandan yetişmesi gerektiğini. E, çünkü başarılı olan bütün siyasetçilerden aldığımız cevapta. Ben her zaman için halkın içindeydim. İşten çıkıp kahvehanede oturuyordum. Tanıyordum. İşte semtini biliyor, köyünü biliyor, sokağını biliyor. Ee, ve onlar kalıcı olabilmişler. Çünkü halk onları sevmiş. Evet. Ee, bir iletişim kurmuşlar. Ee, bu önemli diye düşünüyorum. Siyasette kalıcı olabilmek adına. Ee, bir de ısrarcı olmaları ısrarcı hı hı. olmaları gerekiyor. Ee, başarılı olanlarda bunu da gördük. Hep işte duvara beni vurdular, ben tenis topu gibi geri döndüm. Vurdular tenis... Ya kadının ısrarcı olması gerekiyor. Yani ilk önce e, şey diyorlar her zaman için. İşte o erkekler bir şekilde sizi e, Sindirmeye çalışıyorlar yani hı hı. Bu, bu da yapılmış. İşte an geldi bir tanesi çok güzel bir örnek verdi. 4-5'i başımda işte bana bunu imzalayacaksın. Hayır imzalamayacağım imzalayacağım. Aldım dedi dosyayı patlattım duvara dedi mesela. Yani biraz kadının erkekleşerek değil ama kendine olan özgüvenini ve kendi gibi siyaset yani istediği gibi siyaset diretilen siyaseti yapmayacağını göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ee, i̇nşallah bu listenize yeni yeni isimler İzmir'den e, 7 Haziran sonrası evet. girmiş olacak diye umut ediyoruz. Ee, kendimize göre de yaptığımız çalışmalarda kimlerin gireceği konusunda bir fikrimiz var eğer geçmiş seçimlerdeki gibi olursa. Bazıları bu listede şu anda röportaj yapmış olduğunuz isimlerden bir iki tanesi de var. Evet. Ee, başarılar diliyoruz. Bütün kadın adayların yolu açık olsun diyoruz. Hangi siyasi partide olursa olsun. Çünkü şu önemli hangi siyasi partide olursa olsun bir kadın mücadelesi de olmalı. E onu da son olarak eklemek istiyorum. İşte mesela bazı eleştiriler de şu şekilde geliyor. İşte kadının Mecliste sayısının artması bu kadının güçlendiği anlamına gelmiyor. Çünkü kadın karar mekanizmalarında yer alamıyor. İşte bugün medyada da görüyoruz bir siyasi parti lideri arkasında iki tane kadın konu mankeni vitrin olarak kullanılıyor. Hı hı. Ama kadının söz hakkı yok. Ben buna da katılmıyorum. Kadının sayısal olarak artmış olması içlerinde bir iki lider çıkabilecek ise onlara güç ve bir şekilde enerji verir diye düşünüyorum. Yani kadının sayısının arttırılması önemli. Yeah ben şunu duydum pek çok kadın adaydan ve e, siyasi partideki e, kadın milletvekili adaylarından kapılı kapılar arkasında biz tartışıyoruz dediler yani hmm. sizinle konuşurken belki bizim iletmeyeceğimiz söylemeyeceğimiz şeyler var belirli bir vitrin evet yaratmaya çalışıyoruz ama kapılı kapılar arkasından kadın sayısı arttıkça içerideki tartışmaların kıvamı değişiyor içeriği değişiyor yani evet. kadınların içeride neler yaptığını aslında biraz daha fazla araştırmamız da gerekiyor o yüzden ben diyorum ya seçilmemiş kadınları ben merak ediyorum onları çalışmak istiyorum çünkü bir değişim söz konusu her partinin içinde. Hmm. Defneciğim çok teşekkür ederiz. Vaktimiz doldu. Keşke daha fazla vaktimiz olsa. Ama e, seçim sonrası tekrar bir araya gelme umuduyla diyeyim. Nazife hocamızı da çağırırız. Hem kitap da bitmiş olur sanırım o zamana kadar. E, bu gecelikte bu kadar diyoruz. Kadının Sesi programından sizlere iyi geceler. E, önümüzdeki program tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim.